Kişinin gönlünden gayri ihtiyari, başkaları da görsün, duysun gibi duyguların geçmesi, o amellerden hasıl olan sevabı tamamen zayi eder mi? Bu gibi durumlarda insan gizli şirke düşmüş sayılır mı? Cevap Sorunuza esas teşkil eden hususun, ciddi manada hassasiyet isteyen bir mevzu olduğu muhakkak. Çünkü ince bir niyet çizgisi, bir başka ifadeyle niyetin tam olarak ayarlanıp ayarlanamaması, amelin mahiyetini değiştirebilir. Değiştirebilir ve güzeli çirkine, tayyibi habise dönüştürebilir. Fakat hassasiyet ve incelik isteyen bu konuda, doğru ve dengeli bir bakış açısına sahip olabilmek için, öncelikle mükellefiyet mevzuyla alakalı önemli gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İmanın gereğini yapmak boynumuzun borcu. İnanan bir insan, inancının gereği ne ise, onu yerine getirmekle mükellef ve sorumludur. Evet bir mümin nelere ve nasıl inanıyor, hangi güzelliklere gönül bağlamış ve ne şekilde düşünüyorsa onları tavır ve davranışlarıyla dışa aksettirmesi icap eder. Mesela Cenab-ı Hak'la düzgün, kavi bir irtibatı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sağlam bir münasebeti bulunan ve bu durumu tabiatının bir yanı, bir derinliği haline getirmiş bir fert, kalbiyle benimsediği o inanç esaslarını diğer huzurlarıyla da ortaya koyacak ve hayatının her anında o imanın gereklerini yerine getirecektir, getirmesi gerekir. Bu istikamette o, ibadetlerini tas tamam ifa edecek namazlarını hakkını vererek kılmaya çalışacaktır. Elbette ki bütün bunları falan görsün, filan duysun gibi mülahazalara bağlı olarak değil, sırf Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirip onun rızasına kavuşabilmek için yapacaktır. Bir başka ifadeyle bir müminin elden geldiğince imana, İslam'a, Kur'an'a ait güzellikleri sergilemesi ve dinine, diyanetine ait o güzellikleri nerede olursa olsun, başkalarından saklamaması icap eder. Bu konuda istisna olabilecek nadir yerler vardır. Mesela bulunduğu konum itibariyle Allah'a mensubiyeti, Efendimiz'e bağlılığı, inandığı değerlere olan sadakati hazmedilemeyecek bir ferdin, İç dünyasına ait o güzellikleri sergilemesi, umumun hukukunun zarar görmesi gibi bir durumu netice verecekse, o felt, mevcut durumu nazarı itibara alarak diğer insanlar gibi hareket etmeyebilir. Bu mevzuda yüreği eriyip gitse, vicdanen ezilip iki büklüm olsa da, manevi hak ve hazlarından fedakarlıkta bulunarak konumu neyi gerektiriyorsa ona göre davranabilir. Fakat bir kez daha ifade edelim ki bu umumi değil, istisnai bir durumdur. Bu gibi istisnai haller dışında bizim ister Hristiyan, Yahudi aleminde, ister din şeklinde organizasyonun yaşandığı başka bir muhitte, isterse dini inancın olmadığı dünyanın herhangi bir yerinde, inancımızı ve o inancın gerektirdiği kulluğu, Açıktan açığa yapmamız asıldır ve bunda da bir mahzur söz konusu değildir. Çünkü biz Cenabı Hakk'a karşı kulduk borcumuzu yerine getiriyoruz. Bu borcu eda ederken başkaları o ameli görebilir. Fakat unutmamalı ki o insanlar orada olsa da olmasa da biz bu vazifeyi yerine getirecektik. Hasılı bir müminin imanının gereklerini her zaman ve mekanda temsil edip sergilemesinde hiçbir mahzur yoktur. Aksine bu onun boynunun borcudur. İşin bir yanını bu husus teşkil eder. Beşeri boşluk ve zaaflarımız Diğer taraftan Salih amel yolunda bulunurken, İhlasa münafi tehlikeler karşısında yüreğimiz her zaman tir tir, Duygu ve düşüncelerimizi temiz tutmanın, Kalp saffeti ve gönül duruluğunu muhafaza etmenin gayreti içinde olmamız gerekir. Bu istikamette günde belki yüz defa Allah'ım, Duygularımıza, hayal ve tasavvurlarımıza, Padanın filanın takdir etmesi gibi bir mülahaza girmesin. Ne olur bahtına düştük, bizi bir lahza olsun ihlastan ayırma diye dua edip Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Çünkü insanız, değişik zaaf ve boşluklarımız var. İçimizdeki bu boşluklar, delik ve kanallar şeytanın cirit attığı alanlardır. Şeytan, bu menfez ve boşluklardan kalbimizin saffetini, niyetimizin duruluğunu bulandıracak sevimsiz şeyler akıtabilir. Akıtıp kalp ve ruhumuzda yaralar açabilir. Hemen ifade edeyim ki bir insan, şeytanın bu tuzak ve vesveselerine karşı uyanık ve dikkatli davranır azimli ve kararlı bir tavır ortaya koyar. Ve Allah'ın izniyle şeytanın bu hücum ve tasallutlarına mağlup olmazsa hem vazifesini yapmış hem de defteri hasenatına niyetinin hulus ve enginliğine göre büyük ecirler yazdırmış olur. Evet, hayal ve tasavvur dünyasına gelip toslayan ve onu sarsmak isteyen bu tür fırtınalar karşısında insan dimdik durabiliyorsa o duruşun mutlaka sevabını alır. Belki bire on, belki bire yüz, belki de bire yedi yüz ama, katiyen o mevzudaki cehdinin mükafatını elde eder. Münafıkça Tavırlar Riya VE süma. Beşeri boşluk ve zaaflarımızdan kaynaklanan ve insanın kalp ve ruh hayatını felce uğratacak olan riya, süm'a gibi bu hastalıklar farklı şekillerde kendini gösterir. Kimi zaman doğrudan doğruya sırf başkaları görsün, başkaları duysun diye yapılan ameller vardır. Bu durum apaçık bir nifak sıfatıdır. Kimi zamansa yapılan amelin keyfiyetini derin gösterme ve böylece yapılan o emellerde insanların takdir hislerini de nazarı itibara alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Münafıkların adeta ayaklarını sürüye sürüye, gevşek gevşek, esneye esneye namaza gidiş halleri ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de resmedilen şu tablo birinci duruma misal olarak verilebilir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve Ve ve lâ yezkurûne Allâhe Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerine ve oyunlarına karşılık verir. Onlar namaza kalkarken üşene üşene ve sırf insanlara gösteriş yapmak için kalkarlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az anar, pek az hatırlarlar. Devri Risalet Penahide Müslümanların hakim olduğu dönemde münafıklar, ya ganimetten istifade etmek, pay almak için, veya kendilerince önemli gördükleri daha başka menfaat ve çıkar mülahazalarından dolayı, namaz kılıyor gibi görünme gayreti içinde bulunuyorlardı. Bundan dolayı mescide isteksizce geliyor, namazı kerhen kılıp apar topar mescitten kaçmanın yoluna bakıyorlardı. Görüldüğü üzere münafıkların bu tavır ve davranışlarında, esasında namaz kılma gibi bir dertleri yok. Sadece öyle görünme, kendilerini öyle gösterme gibi bir gayret söz konusu. Namaz için söylenen bu hususu diğer ibadetler için de düşünebiliriz. Mesela Cenabı Hakk'ı zikir gibi bir derdi olmayan, saatlerce bir yerde oturarak laklak lak edip lakırdıya dalan biri, insanların bulunduğu bir yerde sırf onlara gösterme ve duyurma maksadıyla eline tesbihi alıp birdenbire zikretmeye duruyorsa